Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila ad-din. Ama ba'd. İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere Bâbul-Khavf başlığını zikrediyor. Geçen hafta da söylemiştik. El-Khavf yani korku.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 o şekilde devam etmelerine vesile sebep olursun. Ama onları biraz hareketlendirme adına, Küllemen, Alevi biraz daha böyle hareketlendirme adına, Allahü Teala'nın Gafur Rahim olduğu kadar azabının şiddetli olduğunu, cehennemin çok çehetin olduğunu söyler. Yapılan bu amellerin Allah tarafından razı olunmadığını, Allahu Teala'nın sevmediğini.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 kul bilecek ki Allahu Teala mühlet verir, ihmal etmez. Mühlet verir ama ihmal etmez. Allah Teala buyuruyor ki: "Feleula izaa'ahum basuna tadarru." Onların başına gelen musibetler onlara geldiği zaman onlara göndermiş olduğumuz darlık başlarına geldiğinde Boyun büküp Allah'a sığınsalardı, Allah'a yalvarsalardı o zaman iyi olurdu. Velakin qaset kulubuhum. Ama onların kalpleri ya Kalpleri ne yaptı? Taşlaştı, katılaştı. Ve zayyen lehumu şeytanu a'maluhum. Ve şeytan da onlar amellerini süslü gösterdi, hoş gösterdi. Ve zayyen lehumu şeytanu ma kana Yapmış oldukları amelleri şeytan onlara güzel gösterdi.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 bu güzellikleri görüp, mutlu, mutlu olunca, sevinince, أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً Diyor ki allah Teala, onları aniden, hiç beklemedikleri bir anda, alıverdik. Bitti. Çünkü, kullar Allah-u Teala'nın, önünde, zillet halinde bulunan, aciz yaratıklar. allah Teala'nın, yarattığı, Allah Teala'nın onların varlığına muhtaç duymadığı, onların Allah'a muhtaç oldukları yaratıklar. Diyor ki Allah Teala, böyle kendilerine verilenle sevinip oyalanırken onları aniden hiç farkında olmadan alı verdik. Ve izahum mublisun. Ve an anında ümitsizliğe kapılı verdiler. O ölüm geldiğinde, o bela musibet geldiğinde, onların o göz kapakları kapanırken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 Korkan insanlar olursaladı. Lafetahına <gülüyor> aleyhim bereketin mineseme evvel art. Göklerden ve yerden ne yapardık onlara? Bereket kapılarını açardık. Olakin kez de bu. Ancak onlar ne yaptılar? Yalanladılar. Fa akad nahum bir mekan bu. Onların yapmış oldukları ameller sebebiyle onları ne yaptık?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 zalim olan köy halklarını, kasaba halklarını Rabbinin alması çok şiddetlidir. Öyledir ki inne akebu elimun sedid. Çok şiddetlidir, elimdir, acı vericidir. Inne fi zalika le ayeten لمن خاف عذاب الاخرة. Ahiret azabından Korkanlar için işte allah Teala'nın bu tehdidinde ne vardır? Bir ayet, bir uyarı vardır. Bir ibret vardır. ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ Yani ahiret günü nasıl bir gün? sonra bazı özellikleri zikredilecek hadislerde de. مَجْمُعٌ لَهُ النَّاسِ İnsanlar o gün toplanacak, sürüler gibi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 Sizleri korkutuyor. Kimden sakındırıyor? Nefsehu. Kendisinden. Evet. Yine Allah Teala buyuruyor ki Âmme Suresi'nde: "Yevme yefirru'l mer'u min ahih. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi Annesinden ve babasından. Ve sahibatihi ve benih. Eşinden ve çoluğundan, çocuğundan. Ve kulli rin minhum yevme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 Şu anda insanların yaşamış olduğu depremden daha büyük, daha korkunç, daha dehşet bir gün. Vatada okulu zati hamlin hamleha ve her hamile kadın o gün çocuğunu düşürecek. O günün dehşetinden, şiddetinden. Vataran nasa sukara, o mahom sukara. O gün insanları sen sarhoş olarak göreceksin. Dehşet. Korku o günün şiddeti insanları sarhoş gibi yapacak ama aslında onlar sarhoş değil. Yani içki alıp da akılları başlarından gitmiş değil. Velakin <gülüyor> azabullah şiddet. Allah Teala diyor ki Allah'ın azabı işte böyle nedir? Şiddetlidir. Allah Teala diyor ki vel men khafe mekanı cenneten. Kim Rabbinden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 Yine bir kısım hadis zikredeceğiz. İlk hadis İbni Mes'ud hadisi radıyallahu anh. Diyor İbn Mes'ud قال sana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verdi ki ve huve sâdikul mesduk. yani söylediğinde sadık olan, doğru olan, yalan söylemeyen,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 bilmesinin mümkün olmadığı bir olay. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnne ahdakum yuçmagu, halquhü fi batni ummihi 40 yuman. Sizlerden birinizin annesi karnındaki yaratılışı şu şekilde olur. İlk 40 gün nutfe. Yani o erkekle kadının menisinin suyunun birleşip bir araya gelip doğan sıvı. Yani hala o su renginde sıvı bir madde. notfe buna deniyor. Yani 40 gün ana rahminde bizler bu şekilde kalıyoruz. Yani baktığınız zaman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 havayla yürür bazı insanlar o havayla oturur, o havayla kankarlar Halbuki aciz 40 gün nutfe tümmaya konu alakaten mislee Alik artık 40 gün sonra bu alaka olur yani 41 günden itibaren 80 güne kadar bu nutfe dediğimiz su alaka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 Nasıl öleceğini bilmiyordu. Bir bildiğim bir şey varsa o da öleceğin. Ve amelihi ameli. O şakiyun veya said. Şakilerden, bedbahlardan, cehennemliklerden olacağı yahut said, mutlu olacağı cennet halkından olacağı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam devam ediyor ki fevallazi ilahe gairuh Kendisinden başka hak ilahın olmadığı Allah'a yemin olsun ki inne ehadakum la ya'malu bi amali ehli'l cenne Sizlerden birisi cennet halkının cenneti hak eden insanların amelini eşler de o amellerde bulunur da hatta ma yakunu baynahu ve baynaha illa ziraa Artık cennetle onun arasında bir arşın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 Güzel sonuç. Güzel ölüm. Bu dünyadan ayrılırken güzel ayrılmak. Onun için dua ederken Allahümme inni es'eleke husnel khatime de dememiz lazım. Güzel son istiyoruz ey Rabbim senden. Ve inna ahadakum leya'melu bi'ameli ehlin nar <gülüyor> hatta iza ma yekunu beynehu ve beyneha illa zira' sizlerden birisi de cehennem Liklerin, cehenneme girecek olan insanların ameliyle yaşar da amelini yapar da artık cehennemle ateşle arasında bir arşın kalmıştır. Fe esbiku aleyhi'l kitab kitabı onun önüne geçer. Onun hakkında yazılan oraya gelir geçer. Fe bi ameli ehlil cenne Cennet ehlinin ameliyle bir amel işler ve böylece cennete girer.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 İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine İnne'r recule ya'malu İşte bu hadisin yani şu anda Abdullah bin Mesud hadisini okuyoruz ya meleğin gelip dört kelimeyi emretmekle yazmakla ilgili hadisi bu hadisin o son bölümündeki manayı şimdi bu Buhari'deki Müslim'deki rivayetle anlamamız lazım Diyor <gülüyor> ki aleyhissalatü İnsanların gördüğü şekliyle, insanların dışarıdan baktığı şekliyle bir kimse cennet ehlinin amelin işler. Yani içerisi çürük. Kalp çürük. İnsanlar bakıyorlar ki, yahu diyorlar adama bak ya görüyoruz, namazda görüyoruz, koran okuyor, görüyoruz, ilim talep ediyor. ay maşallah. Ama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 Çekiyorlar. Mâ kulli zimâ min seb'ûne elf melek yecurrûnehâ. Her kulpun, her ipin başında o ipe tutunup cehennemi çeken kaç tane melek var? 70 bin tane melek var. Yani cehennemin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tasavvur etmemiz mümkün değil. Ama allah Teala bizler ne yapmış? bunu haber vermiş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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle küt diye bir ne duyuyor? Ses. ses duyuyor. Yani bir şeyin vurma sesi. Bir nesnenin bir nesneye vurduğunda çıkardığı ses neyse onu duyuyor Resulullah sallallahu ve ve ashabı. Düşünün, sessiz bir ortamdasın. Birden orada ses çıkaracak hiçbir şey olmamasına rağmen bir sesler bir ses duyuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki: "Hal tedruna ma hada?"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 Cehennemde ne yapıyor arkadaşlar? Yuvarlanıyor. Cehennemde sürekli düşüyor, sürekli gidiyor, sürekli düşünün, bir kaya canlandırın ve onun sürekli aşağıya düştüğünü düşünün. Hattan daha ila kâr yuvarlandı bu taş, yuvarlandı, yuvarlandı. Ta ki nereye kadar geldi? Dibine vurdu diyor mesela.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 Habislerde Rasûl cennete ve cehennemde bir takım kimseleri gördüğünden bahsediyor. Dünyada yaşamış ve ölmüş olan kimselerden hesabı görülmüş ve cennete ya da cehenneme konulmuş kimseler var mı? Kabirler açılacak, müziğen kurulacak hesap günü, ayrılık günü, din dini gibi isimlerle anılan ayetler ile şu an cehennemde ve cehennete hesapları görülmüş bazı kimselerin ikamet ediyor olması nasıl icra ediliyor? Bunlar gaybî haberler.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 duymadım veyahut da bu soruyu soran arkadaş doğduğunda Doğduğunda ağlamayan çocuk görmüş mü? Bilmiyorum. Yani o konuda tecrübem yok. Evet. ve ki: Hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan Müslüman kimsenin vasiyeti yanında yazılı olmak için iki gece geçirmeye hakkı yoktur.